Bismillahirrahmanirrahim. Evinin altında. İnnəlhamdələləh. Sağ olun. Nəhmeduhu və nəstəərinuhu və nəstəqfiruhu. Və nəuzu billəhə min şururən füsünə və siyyətə əməlina. Mən yədibilləhüm fələ mudillələh və mən yudril fələ hadiyələh. Eşhədu an la iləhə illəllələh vəhtəhü la şerikələh. Ve eşhədu anna Muhammedən əmdühü və rasuluhu.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 Ve kulla bid'atin dalâle Ve kulla dalâletin fin Muhterem kardeşlerim Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu Allah Allah'ın selamı, Rahmeti ve bereketi <gülüyor> üzəniz olsun. Kardeşlerim, imanın şubelerinin 16. sındayız. 16. imanın şubesi Allah'ın dininde hırslı olmak. Ve Öyle ki tekrar küfre dönmeyi hidayetten sonra tekrar küfre dönmeyi ateşe atılacakmış gibi terif görmek, hoşlanmamak. Bununla alakalı olarak Enes radıyallahu anh'un Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen ettiği rivayette buyuruyor ki: "Senetun men kunne fihi ve iman. 3 şey vardır ki kişi onları yerine getirdiği zaman bunlarla imanın tadını alır diyor Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam. Bunlardan bir tanesi de tekrar Allah azze ve celle onu kurtardıktan sonra tekrar ateşe atılmayı ne yapması hidayetten sonra kerik görmesidir, hoşlanmamasıdır. Evet. Yine bir adam Allah nasuylen sallallahu aleyhi ve sellem'den bir şeyler istiyor.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 Hicreti Müslümanlara farz kılmıştır. Ki dinlerini ne yapsınlar? Daha güzel şekilde yaşayabilsinler için. وَمَنْ يَخْرُشْ مِنْ بَيْتِهِ مُحَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Her kim bulunduğu evinden, bulunduğu memleketinden, vatanından, diyarından, sırf Allah'a ve Resulüne hicretmek için evinden çıkarsa, ثُمَّ يُدْرِكُ الْمَوْتِ Sonra da onu ölüm gelirse, ölürse ne yapar? فَقَدْ وَقَعَ اَجْرُوا اَنَ اللّٰهُ O kişinin ecri, Allah Azze ve Celle'ye kalmıştır buyurur. Allah Azze ve Celle Nisa sureti, Suresi 100. ayet-i kerimesinde. Enes radıyallahu anh, diyor ki, Enes diyor ki, Allah Resulü Vesselam şöyle buyurdu. Ben diyor, Allah yolunda korkutulduğum gibi sizden hiçbir kimse korkutulmamıştır, diyor. Daveti yaymada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 acele ediyorsunuz diyor. Böyle bir günler gelecek ki Allah dinini tamamlayacak. Hatta öyle ki bir kimse san adan ta hadra möta kadar gidecek ve Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmayacak diyor. Fakat sizler acele ediyorsunuz diyor. Allah'dan söyley. Aleyhissalatu vesselam. Süheyd'den gelen rivayette Allahu sülü aleyhissalatu vesselam şöyle bir kıssa anlatıyor. Ashabul Uhdud kıssası.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 ...ve bu şekilde delikanlı... ...habıraş hastalığını... ...kör olanları... ...ve bu şekilde tedavisi mümkün olmayan... ...hastalıkları Allah'ın izniyle... ...şifa vermeye başlıyor. Kralın yanında bir tane... ...işte bakan mı dersiniz... ...bakanlarından... Vezir. ...vezirlerinden bir tanesi... ...gözü kör. Bu delikanlının... meşhurun ...ünlü olduğunu... ...duyunca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 daha emzikli çocuk dile geldi ve dedi ki korkma anneciğim sen hak üzeresin. Ve o şekilde kral koskoca bir halkı ne yaptı? O ateşlerde yaptı Ama bu bile onların dininde ne yapmadı? Döndürmeye yetmedi. Bu Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz Buruc Suresinde anlatılan Ashab-ı Uhtud kıssasıdır kardeşlerim. Allah Azze ve Cenne ve Ukhdud sur, e, Suresi 4 ve 10-cu ayət-i keriməsində bu insanlara anlatır. Der ki, Avun billahi ashabul ukhdudi annar <gülüyor> zati loku tu izhum alayha taqud. Vhum ala ma yefalun bil mu'minina ما نقلوا منهم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 Ee, özel haberler e, nedir? Müslümanı yine bilmesi gereken şeylerden bir tanesidir kardeşlerim. Ki ilmin faziletine baktığımız zaman hakikaten Allah Azze ve Celle alimleri Kur'an-ı Kerim'de daima övmüştür. Ve diyor ki la ilaha illa vel bil Allah Azze ve Celle kendisinden başka ilah olmadığına melekler ve ilim sahipleri de ne yapmıştır? Şahitlik etmiştir. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْتَكُمْ Sana bilmediğini öğretmiş. وَكَرَمَ فَضُلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظ۪يمًا Allah'ın senin üzerine olan fazlı yücedir buyurmuştur Allah Azze ve Celle. يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذ۪ينَ اُوتُوا Allah Azze ve Celle sizden iman edenleri ve ilim verdiklerini derece olarak ne yapmıştır? Yükseltmiştir buyurur Allah Azze ve Celle. Ve yine... هَلْ يَسْتَوْوِ الَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ لَا Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Allah'tan en çok korkanların da yine alimler olduğunu bildirmiştir. Allah Azze ve Celle. Buhane ve Müslim'de gelen Amr ibn As radiyallahu anhunun rivayetində Allah Resulü Aleyhisselam buyuruyor ki, muhakkak ki Allah Azze ve Celle ilmi insanların kalbinden bir anda çekip almaz diyor.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 bir Müslüman kardeşinin yardımında olduğu müddetçe ona yardım ettiği müddetçe Allah da o kimsenin yardımındadır diyor. Her kim bir ilm için bir yola girerse, bir yolu tutar ve sadece inip etmek için o yola girerse <Sessizlik> Allah Azze ve Celle o kimseyi cennete giden yolu kolaylaştırır diyor Allah Resulü Selam وَمَجْتَمَعَ قَوْمٍ ف۪ي بَيْتٍ مِن بُيُوتِ اللّٰهِ Her kim bir topluluk diyor Allah'ın evlerinden bir evde toplanır. Yetluna kitabe Allah. Onu Allah'ın kitabını okur. Ve tedarasu nehu ve kendi aralarında onu tedris ederlerse öğrenirlerse illa nezelat aleyhimu's sakin. Onların üzerine sükunet iner, huzur iner, güven iner diyor. Bu haffethumul meleike melekler onları kuşatır ve haşiyethumur rahme onlar rahmet saraptır.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 Allah diyor o kimsenin yüzünü ağartsın. Bizden bir hadis duyar da onu ezberler hatta ne yapar? İnsanlara bunu anlatır, tebliğ eder. Nice kimseler vardır ki bunu anlatır ve ne yapar? Onu diyor işiten, onu duyan onu, duyan, onu taşıyandan daha anlayışlı olabilir diyor. Yani bir laf söylersiniz ama karşıdaki sizden ne yapabilir? Daha anlayışlı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 O yüzden bunun cezası da nedir? Kıyamet günü ateşten ağzına bir gam vurulur diyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Yine Bukhari ve Müslim'de gelen rivayette Allah Resulü vesselam Mina'da veda hutbesinde biliyorsunuz veda hutbesi veriyor ve ne diyor? Şu anda diyor burada bulunanlar bulunmayanlara ne yapsın? Tebliğ etsin diyor Allah Resulü vesselam. Olur ki diyor o işiten Tebliğ edenden ne yapabilir? Daha anlayışlı, daha zeki olabilir diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Evet. Ee, yine terhiden gelen bir sözde diyor ki, terhi Allah diyor bir kulun hayrini isterse ona diyor amel kapısını açar da cedel kapısını kapatır. Ve yine Allah Azze ve Celle bir kulun şehrini isterse ona amel kapısını kapatır da ona cedel kapısını açar diyor. Evet. O yüzden kardeşlerimizden Allah Azze ve Celle'den e, faydası olmayan elimden Allah'a sığınırız. Evet. Ve yine korkmayan kalpten Allah Azze ve Celle'ye sığınırız. Yine doymayan nefisten Allah Azze ve Celle'ye sığınırız. Ve yine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 Batıl bilip, batılardan sakınan kullarından eylesin. Allah'ım, seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi, senin sevgine yaklaştıracak her ameli sevmeyi bizlere nasib eyle ya Rabbi. Allah, Rabbena la tuze kulubena ba'di hedeytana. Ya Rabbi, bize hidayet ettikten sonra kalplerimizi dininden ayırma. İnnek entel vahhak, muhakkak ki sen vahhaksın, karşılıksız, verensin. Allahümme etina fiddün ya hasanə. و في الاخره حسناتنا نقنا دابا نار ربemiz bize hem dunyada hem de ahirette iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru Allahuna amin subhanakallahumma bihamdik eşhedü an la ilahe illa enta